İnsanların muhabbetini nimet perverlikten naşı olan muhabbetini adavete çevirmemek için yani dostu olan insanları düşman yapmamak için lezzetlerini ağızlarında acılaştırmamak için bu lezzetleri ebedi hale getirecek burada yetirdiği gibi orada da getirecektir. Burada tattırdığı şeylere numune diyecektir. Öbür alemdekilerini asıl diyecektir. Burada tadacak, beğeneceksiniz. İdrak edeceksiniz, beğenirseniz öbür alemdekilerine müşteri olacak, yoluna girecek bu onları elde etme yol ve çaresini araştıracaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Nami ilahisi karşısında gözü kapalı, kalbi kafalı, gafil olan zümre durumunda olmadan bizleri halas eylesin. Kalbimize ve ruhumuza hüşşarlık ihsan eylesin, niami ilahisini idraken muvaffak kılsın. Bu kadar nimetler sahibi olan Hz. Allah'ın herhalde bir celali vardır. Herhalde bir izzeti vardır dikkat buyurun. İzzet şudur. O daima yegane galip olarak kendisini gösterir. İnsanlar arasında izzet başkalarına el açmama, etek açmama şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarına minnet etmeme şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarının nimetleriyle perverde etme şeklinde zuhur eder. Ağlamasıyla sızlamasıyla en kuvvetlileri emrine müsahhar eden, annesine bir sene de öyle hükmünü geçirten, hükmeden annesi üzerinde bu yavru neyi gösteriyor haliyle? Allah'ın Rahim ve Kerim olduğunu gösteriyor. Ve biz bunlardan görüyoruz ki kainatta en kelimsiz ...en zayıf, en nehif varlıklara çok güzel bakılıyor. Denizin dibinde balıklar gayet fevkalade güzel semiriyor. Meyvenin içinde bir kurt fevkalade semiriyor. Aynı zamanda anne karnında cenin fevkalade ihtimam görüyor ve besleniyor. Daha büyük alemlere intikal ettiğimiz zaman... ...bir ağaç yerinde duruyor. İhtiyacı olan gaz onun adeti ağzına dudağına geliyor... O etrafındaki karbondioksitü yutuyor ve besleniyor. Ve sonra insanların nefrine raci oksijen meydana getiriyor. Etrafa veriyor ve biz besleniyoruz. Umumun muazenenin bozulmasında denizler devreye giriyor, işi tadil ediyor. Bütün bunlar insanlara merhamet olsun diye yapılıyor. Bütün bunlardan görüyoruz ki, kainatta hükmeden bir kerim ve rahim vardır. Nereye bakarsanız bakınız, Küçük bir siperinden alınızda insana kadar her şeye merhamet ettiğini, gayet kerimane muamele yaptığını, nimet sofralarını serdiğini görüyoruz. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ele almak lazım. Ve in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. İnnel insane lezalumun kaffar. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamayacaksınız. Tadat edemeyeceksiniz çünkü sadece bir parçasını arz ettim. Görüyorsunuz ki fevkalade. İnsan çok zalim ve çok nankördür. Cenab-ı Hak bizi zalim ve nankör eylemesin inşallah. Amin. Bu fevkalade nimet ve ihsan sahibi. Fevkalade kerem ve ihsan sahibi Hazreti Allah. Umum kainatta kerem ve ihsanı bu denli hükümferme olursa o daima ikram ve ihsan etmek ister. İkram ihsanı içinde aynı zamanda ikram edeceği kimselerin vücutlarının devamını da arzu eder. Çünkü bir nimet perver bir zat, bir ihsan perver bir zat, bir kerem perver bir zat kendi nimetlerinden istifade etmesinden daha ziyade başkalarının istifadesinden lezzet alır. Başkalarına yetirmeden lezzet alır. Horozun tavuklara yemi yedirmesinden lezzet alması gibi. Annenin yavrusuna yedirmesinden lezzet alması gibi lezzet alır. Allahu Teala Hazretleri acdan, fakırdan, zaaftan münezzettir. Ve onun lezzeti bizim lezzetlerimiz gibi değil, mukaddestir. İşte bunun gibi. Hazreti Allah Celle Celaluhu, madem burada aciz, zayıf ve aynı zamanda fani insanlara bu kadar ihsan ve ikramda bulunuyor. Rahmeti ve ihsanı ikramı iktiza eder ki bu nimetler devam etsin. Halbuki burada insan bir üzüm yiyor, yüz tokat yiyor. Halbuki insan burada tadıyor ve doymuyor. Ağzına tat, karnında feryat ve figan meydana geliyor. Lezzetli şeyler, zevk verici şeyler ona sormadan Allah ısmarladık demeden çekip gidiyorlar. Gençliği gibi, gücü kuvveti gibi, enerjisi gibi, zail olan Allah'ın nimetleri gibi Allah'a ısmarladık demeden gidiyorlar. Öyleyse...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 Başkalarının nimetleriyle perverde ettikten sonra onların nankörlüklerine karşı gayrete gelme şeklinde zuhur eder. Hazreti Allah Celle Celaluhu, nimet sahibi, ikram, ihsan sahibi olarak kainatta tek başını hükmünü icra etmek ister. Nimeti ben veririm der. Bütün nimetler benim rahmet hazinemden akıyor der. Binaenaleyh nimet verme mevzuunda başkasının nimet vermesini istemez. Bu kadar nimet veren, tepeden tırnağa bu denlu nimetleriyle bizi perverdi eden Hz. Allah, o nisbette de izzeti vardır, o nisbette de gayreti vardır. Yani kendi nimetini yeyip de başkasına kulluk yapanları affetmez Hz. Allah Celle Celaluhu. Nimetlerin karşısında gözü kapalı geçenleri affetmez Hz. Allah Celle Celaluhu. Nimetlerini değerlendirmek suretiyle, kendisini tanıtmak isteyen zatı tanımayanları Hz. Allah affetmez Celle Celaluhu. Öyleyse bu fevkelade izzet celal ve ceberud sadece nimet verme işini iktiza ettiği gibi aynı zamanda verilen büyük nimetler karşısında da gayret iktiza etmektedir. Halbuki biz görüyoruz ki nece insanlar var burada Allah'ın nimetlerini yiyor başkasına kulluk yapıyorlar. Nice insanlar var ki Allah'ın nimetleri içinde yüzdükleri halde... ...uyanık bir kalple Allah'a teveccüh etme durumunda değiller. Nice insanlar var ki içinde yüzdükleri nimetlere rağmen Hz. Allah'ı idrak edemiyor. Tanıtmak istemesine rağmen tanıyamıyorlar. Ve burada da kafiri, zalimi, gaddarı, nankörü ceza görmeden öbür aleme gidiyorlar. Her halde bir hapishane olmasa... Bir ceza mahalli olmasa Allahu Teala Hazretleri bir hapishane hazırlayacak. Bu korkunç lan körler oraya koymak suretiyle edecektir. Ve aynı zamanda dünya nimetlerinden Allah'ın vazettiği ölçüler ve kıstaslar içinde istifade eden kimseleri de mükafatlandıracak. Burada belaya ve musibete maruz kalanların mükafatını ihsan edecektir. Yani zalim burada izzeti içinde yaşıyor. İzzeti içinde göçüp gidiyor. Mazlum zillet içinde yaşıyor. Yine zillet içinde göçüp gidiyor. Yani Firavun saltanat sürüyor ve Firavun olarak ölüp gidiyor. Burada ceza görmüyor. Firavunun zulmetti İsrailoğlu. Daha sonraki Firavunun zulmetti Hazreti İsa'nın ümmeti. Daha sonraki Firavunların zulmettikleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Mazlumiyeti ve mağduriyeti içinde ahirete intikal edip gidiyorlar. Ne zalim cezasını görüyor ne de ma mazlum mükafatını görüyor. Öyleyse zalimin cezasını göreceği ve mazlumun da mükafatını göreceği bir gün gelecek. Demet demet ve etek etek mazlumatiyelerde ve hediyelerde bulunacak ve cehennemin gayyasına atılmak suretiyle zalime de ceza verilecektir. <gülüyor> Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kutsi bir hadisi şerifinde Mahkemeyi i kübrada kullarına şöyle ferman edeceğini ifade ediyor. Kullarım, ben dünyada sizi çok defa görüyordum. Görüyordum, renginiz sararmış, benzini solmuş. Karnınız kasıklarınıza geçmiş. Oroç tutmuşsunuz, aç kalmışsınız. İbadetin ağırlığı altına girmişsiniz. Tahammül fersah hadiselere göğüs germişsiniz. Onun için bir hitap aç, bir ilaç düşmüşsünüz. Bunlara karşılık bugün kulû veşrebu hani'en bima esteftum fi'l eyyami'l haliye. Orada boş geçirdiğiniz günlere karşılık ''Yeyiniz, içiniz Allah'ın nimetlerinden istifade ediniz buyurmaktadır. Ve ayrı bir kutsi hadiste "Adetü'l ibadiy's salihin ma la 'aynun ra'at ve la 'unzun semi'at ve la khataru 'ala qalbi beşer" Salih kullarıma o denlu parlak ve cazip şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbine hutur etmiştir. Gözün görmediği, kulağın işitmediği, insanın kalbine hutur etmeyen derin işler yapan, alabildiğine derinleşen, içiyle yaşayan, gafletten uzak kalan, her an Mevla-i Müteal'in huzurunda olma havası içinde üşşar olarak hareket eden kimseler. Aynı hareketlerinin, amellerinin mükafatını aynı cinsten görecekler. Allah Teala ve Teccad Hazretleri onları sürprizlerle karşı karşıya getirecek. Çünkü onların yaptığı da bir kısım sürprizlerdir. Öyle dakikalar olur ki o dakikada Allah'a kurbiyet kazanırlar. O denli yaklaşırlar ki Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın ifade buyurduğu gibi zayıf bir hadisi şerifle ne melaike mukarrabin ne de başkası belki o noktaya ulaşamamıştır. Bu bir kulun sürprizidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri içinde bu denli mesafe kat eden ve böylesine derinleşen insana gözün görmediği, kulağın işitmediği lütuflarda bulunacak, ihsanlarda bulunacaktır. Herhalde içinde yaşadığı eşya ve hadiseleri değerlendiren insanlar... Fikir yapısında gelişme ve inkişaf kaydeden insanlar dünyada çoban gibi yaşayan insanlardan farklı muamele göreceklerdir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bir bahar mevsiminde çiçeklerin rengaren keyfiyetiyle nasıl gözlerimizi doyuruyor. Ağaçların yapraklarının birbirine dokunması, suların şakıyıp akması, kuşların şakıyıp ötmesi hazzıyla nasıl kulaklarımızı dolduruyor ağaçların dallarından bize uzanmış, satmış, tebessüm eden meyvelerin tadıyla, kokusuyla, lezzetiyle nasıl ağzımızı okşuyor? Ve bunun kadrini ve kıymetini bilen insanlara, bilip idrak eden insanlara, bu nimetlerle kendisini tanıttırmak isteyen Halik-i tanıyan insanlara, bu nimetleri burada bize verdiği ihsan ettiği gibi, yine orada da tecdit edecek, Aynen bu nimetleri bizi ihsan edecektir. Hakikatına inanan insanları sürprizlerle karşı karşıya getirecek. Beklemediği şeyler görecekler. Her hafta, her gün beklemedik şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gaybe iman eden bizleri bu mevzuda çok sağlam bağlamak suretiyle ruhun neşvesine ulaştırsın. Gönül hayatımızı derinleştirsin, hakikate ulaştırsın inşaallah Teala. Vakit yaklaştığı için diğer bir hususu kısaca arz etmeye çalışacağım. Burada sadece ikram ve ihsanı, ikram ve ihsana munzam Cenab-ı Hakk'ın izzetini arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda kainatta sonsuz bir sakavetini ve cömertliğini görüyoruz. Her şey gayet mebzul, gayet bol ve gayet ucuz. Muhtaç olduğumuz şeyleri elde edebilmek için Allah'ın lütuf seyri içinde bize gelmese cihanları versek bir tanesini elde edemeyiz. Harun Reşit karşısına çıkan garip bir seyyahın kendisine tevcih ettiği bir kısım suallerle karşı karşıya kaldığında şaşırır kalır. Karşısına elinde bir bardak suyla dikilen bir insan ona şöyledir. Harun der. Şu suya muhtaç olduğun zaman bunu bulamasan... ...bunu elde edebilmek için neyini verirsin? Vallahi yığın yığın servet veririm. Yığın yığın serveti de versen elde edemezsen neyini verirsin? Bütün saltanatımı veririm. Evladı iyanımı veririm. Harun bu suyu yuttuktan sonra dışarıya çıkaramasan... Bunu çıkarmak için deseler ki bütün servetini vereceksin, verir misin? Seve seve veririm. İhtibası bevlü ne demek olduğunu, insanın içinde gaidenin tazik etmesine rağmen çıkaramamanın ne demek olduğunu, az tatmış insan bunu ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ve şöyledir, Harun senin servet ve saltanatın bir bardak su kıymetindedir. Düşünün ki Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin çok muhtaç olduğunuz bu sudan alında her lahza yuttuğunuz ve dışarıya çıkardığınız rengarenk ve çeşitli terkipte havanın zerratına kadar o kadar çok şeye muhtaç olmanıza rağmen o kadar mebzul ihsan ediyor ki siz kapınızın önünde her şeyi gayet ucuz ve mebzul buluyorsunuz. Hiç düşündünüz mü? Sizin ihtiyacınız olan bir narı, bir portakalı, bir mandalini elde etmek için... ...şayet Cenab-ı Hakk'ın lütuf seyri içinde size gelmese... ...bunu elde etmek için ne kadar para verseniz acaba elde edebilirsiniz. Düşündünüz mü bunu? Düşünmediniz. Düşünmediyseniz düşününüz. Yeryüzünde en küçük nimeti ilahiden en büyüğüne kadar... Lütfü İlahi'nin semeresi olarak size gelmeseydi, cihanları verseydiniz bir çekirdeği dahi elde edemezdiniz. İşte Allah'ın bu denlu geniş ve engin sakasını cömertliğini görüyoruz. Her şey gayet mevzul. Ağaçlar bol bol ihtiyaçları olan havayı yutuyorlar. Meyveleri için bol bol güneşten gelen radyasyonları emiyorlar. Ve siz muhtaç olduğunuz her şeyi kapınızın önünde buluyorsunuz. ...keramet ve mucize arıyorsunuz. Halbuki etrafınızda... ...meydana gelen her hadise harikulade olarak meydana gelmektedir. Bu kadar, bu kadar cömert... ...bu kadar saha sahibi Hazreti Allah... ...ayı ve güneşi size lamba ve mumdar yapıyor. Cömertliğine bakın ki Hazreti Allah'ın... ...güneşi belli bir mesafede tutuyor... ...daha doğrusu küreyi arzı belli bir mesafede güneşin etrafında çeviriyor... Koz koca güneşi, sizin kürenizi bir lokma gibi yutacak güneşi emrinize müsahkar hale getiriyor. Şu allarıyla sizin vücudunuzu okşuyor, hastalıklara karşı sizi koruyor, vücudunuzu ısıtıyor, ağaçların başında oluşan, toprağın altında meydana gelen meyvelerinizi ve gıdalarınızı pişiriyor, olgunlaştırıyor. Allah'ın tevfikiyle sularınızın buharlaşmasına vesile oluyor. Sonra yağmurlar meydana geliyor. Sonra otlar besleniyor. Şimşek vasıtasıyla yere çok şeyler geçiyor. Ve sonra siz onları almak suretiyle siz de istifade ediyorsunuz. Bütün kainat emrinize müsohkar ediyor. Cömertliğe bakın. Öyle bir misafirperver, öyle müthiş baş döndürücü bir mihmandarlık içinde nimetlerini Allah bize lütfediyor ki... En büyük şeyler en küçük şeylerin emrine amade ve musahhar vaziyette hareket ettiklerini müşahede ediyoruz. Halbuki görüyoruz bütün bu nimetlerin, bu sehavetin ve bu cömertliğin, civan mertliğin arasında korkunç bir ölüm bizi intizar ediyor. Kabir ejderha gibi ağzını açmış bizi intizar ediyor. Şayet buradaki bu sofralar burayla bizse öbür alemde devam etmesem turfanda ziyafet sofraları burada kapanmasıyla kapanıp gitse, biz daha bu nimetleri tadarken her lezzetin akabinde bir bardak zehir içiyor gibi sırap çekeceğiz. Çünkü yediğimiz ve itlaf ettiğimiz her nimet, nimetlerin zevaliyle bize bir gün bütün nimetlerin zahil olup gideceğini ihtar etmektedir. Bir gün her şeyden mahrum olacaksınız. Ebedi yokluğu ihtar etmektedir. İnanaleyh insan, eğer ebet gibi bir şeye imanı ve kanaatı olmasa, öldükten sonra dirilme hakkında yakini ve izanı olmasa, ağzına koyduğu her lokma, lezzetli lokma, zehir gibi gırtlağını yakarak içeriye girecektir. Allah Celle Celaluhu, haşri ve neşri lütfetmesi, bu sofraları burada ihsan ettiği gibi öbür alemde de devam ettirmesi suretiyle, sevdiği kullarının muhabbetini devam ettiriyor. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bize ihsan ettiği nimetlerin zahil olması elemdir. Bu nimetler bu nimetler zahil olmakla bizim içimizde elem ve ıstırap bırakacaktır. Bizi ıstırap içinde bırakmamak için Hazreti Allah Celle Celaluhu nimetlerini öbür alemde de devam ettirecektir. Bu bize bakan yönüdür. Öbür tarafı da ona bakan yönüdür. Böylesine yeryüzünü çeşitli sofralarla donatan, her baharı vagonlarla dolu nimetlerle getiren, ayı güneş insanların emrine müsahhar eden, tatlı suları yerlerden fışkırtan, ki yerin dibine gittiği zaman kimsenin çıkarmasına imkan vermeyen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Madem bu nimetleriyle bizi burada perverde ediyor, daimi ihsan sahibi daimi kerem sahibi, daimi saha sahibi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, kendisi de bu nimetlerin devamını isteyecektir. Madem kendini tanıttırmak için bize veriyor, madem bizim istifademizden mukaddes bir lezzet alıyor, hoşnutluk hasıl oluyor, mukaddes bir hoşnutluk hasıl oluyor, öyleyse muvakkaten bize verip elimizden almayacaktır. Belli ve ebedi bir alemde bu nimetlerini devam ettirecek, kendisinin devamını gösterecek, devamlı ihsanını ve ikramını gösterecek, devamlı eltafını gösterecek bir alem açacak, bizi orada ebedi haşr ve neşr edecek, ebedi nimetleriyle perverde edecek, haşri ve neşri yapmak suretiyle dünyevi hayatımızı da mesut kılacaktır. Hem o Hz. Allah Celle Celaluhu, mevsim be mevsim, Meydana gelen hadiseler içinde, kendi cemal zalini bize göstermektedir. Sonsuz güzelliğini ishar etmektedir. Düşünün, eşyada müthiş bir güzellik müşahede ediyoruz. Bir bahar mevsiminde dışarıya çıkalım. Kuşların şakıyışına kulak kesilelim. Otların bitişine dikkat kesilelim. Suların çağlayıp gitmesine dikkat kesilelim. Bir mehtabı seyredelim bir güneşin tülü ve grubuna bakalım. Bu tatlı ta tabloları ruhumuzda tespite çalışalım. Hayali bir tasvir içinde bunları bir sinema şeridine diziyor gibi dizelim. Ve hepsini birden nazarımıza arz edelim, seyret alalım. Bütün bu tatlı tablolar Cenab-ı Hakk'ın cemalinin bir cilvesidir. O peşi peşine birbirini takip eden bu tablolar da kendi güzelliğini bize göstermektedir. Ve biz müştaklar olarak onun bu güzelliğini seyretmek suretiyle kendimizden geçiyoruz. Onu tanımaya çalışıyoruz. O güzelliğini isaretmekle etmekle kendisini bize tanıttırmak istiyor. Biz de tanımaya çalışıyoruz. Şayet bu güzelliğini burada eşya ve hadiseler halinde ishar ettikten sonra bu perdeyi kapasa, yokluk içinde bizi karanlıkta bıraksa nimet nikmete dönecektir. Muhabbet musibete dönecektir. Muhabbet hirkata dönecektir. Akıl başımıza belalar ve izacatlar getiren, sıkıntılar getiren bir bela ve musibet haline gelecektir. Nimet-i nimet yapan nimetin devamıdır. Nimet-i nikmet olmadan koruyan o nimetin devamıdır. Aklı her şeyden lezzet alır hale getiren esasen yine o nimetlerin devamıdır. Ali kendi ebedi ve sermedi olan cemalini devamlı bize göstereceği ayrı bir yurt açacak. Ayrı bir diyar o diyarda bizlere haş ve neşredecek. Sonsuz nimetlerini, cemal ve kemalini bize gösterecek. Orada dahi kendimizden geçmemizi temin edecek. İnşallah Hz. vesselamın livaül hamdi altında bizlere haş ve neşredecek. Mümin imanının kulağıyla duyar, imanının burnuyla bunun kokusunu alır, imanının verdiği izan ve irfan ile bunu tadar, bunun zevkine erer. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri bizleri imanda kemale erdirsin. Eşyanın hakikatına nüfuz ettirsin. Bunların hakikatini bize göstersin. İnşallah haşr hakkında izan elde etmeye bizleri muvaffak kılsın. Sadece Cenab-ı Hakk'ın esmasından bir ikisinin ışığı altında bir iki hususu art etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği aynı zamanda ona munzam olarak, zamana munzam olarak insanda bulunacağı bas talih ve mumbasık bir zaman içinde inşallah. Önümüzdeki derslerde lütfu nispetinde size sahil esma ilahinin Haçlı-neşri iktizasına beraber yine bakalım. Ondan sonra pozitif araştırmaların bu mevzuda söylediği sözleri, felsefenin bu mevzuda vardığı noktayı hep beraber inşallahü teala arz edildiği şeyde dinlemeye çalışalım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hüsnü istifadeye ve hüsnü ifadeye bizleri muvaffak kılsın. Aleyhi Billahi Teala'l-Fatiha.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 الذي لا أحصي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره من ورحمة للعالمين ظهوره sallallahu ta'ala aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ezvajihi ve ashabihi ve etba'ihi ve ahfadihi acma'in emma ba'du feya ibadallah ittequllaha ta'ala ve ati'uh ve bellana rasuluhun nebiyyül haşimiyül kareem muhterem Müslümanlar bizler beşer olarak en küçük işlerimizde dahi bir kısım gayeler ve maksatlar biliyoruz. Her davranışımızın arasında bir hedef kendisini hissettiriyor. Bir mektep açıyorsak şayet memleketin ilmine, irfanına hizmet etmek için açıyoruz. Bir kısım muallimlere para vermek ve bir kısım çocukları sokaktan almak için değil. Belki bu arada bu işler dolayısıyla yapılıyor. Bir üniversite açıyorsak şayet bizi geçmiş, çok ilerlemiş. Bundan sonra yapacağımız hamleler ne kadar büyük olursa olsun çok kolaylıkla arada mesafeyi kapatamayacağımız. Batılılar seviyesinde yeni keşifler, yeni icatlar yapalım diye. Üniversiteyi bunun için açıyoruz. Ama bu arada bir profesörler, bir öğretim vasifeleri maaş alıyorlar. Talebelere bir şeyler öğretiliyor veya sokaktan alınıyor. Dolayısıyla yapılıyor. Asıl hedefi bunun memleketin ilmine, irfanına yardım etmek. İçinde bulunduğu tedenninin karından onu çıkarmak, evci kemale ulaştırmaktır. Bir ordu teşkil ediyoruz. Her kademesinde bu ordunun ideal ve gaye olarak memleketin dahilinde asayişin şimdi eminini düşünüyoruz ve dış düşmanların taarruzuna karşı onun sedd gibi görüyoruz. Veya Fatih devirlere ait meseleyi ele alacak olursak ordumuzu, hak ve hakikatın neşri ve tebliğcisi ve buna karşı çıkacak kem talihli kimseleri bertaraf etme, cihanda fatih olma maksadıyla bir ordu teşkil ediyoruz. Ama bu arada bir kısım kışlalar yapılıyor, bir kısım subaylara maaşlar veriliyor, neferata masraflar yapılıyor. Bunlar dolayısıyla yapılan şeylerdir. İnsan dünyaya gönderiliyor, bir nefer gibi dünyaya gönderiliyor, askerlik erken öğrensin diye. İnsan bir talebe gibi bir mektebe kayıt oluyor. İnsan bir muallim gibi öğrendiği şeyleri başkalarına öğretmek maksadıyla bir mektebe muallim oluyor, bir mektebe imtisab ediyor. Dolayısıyla istifade ettiği, dolayısıyla gördüğü vazifeler olabilir. Fakat onun yaratılışının, dünyaya gönderilişinin... Burada yaşlanmasının ve sonra kabre girmesinin ve kabrin verasında asıl gayesi ve hedefi Allah'a vasıl olmak, ahirette mesud olmaktır. Dolayısıyla Allah dünyada da saadet veriyor kendisine inanan ve ahirete inananlara. Mümin ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket edecektir. Sair işlerini yapacak, ihmal etmeyecektir. Fakat mütemadiyen nazarını oraya dikecek, makmahı nazar yapacaktır. Bir oraya bakacak, bir de işlerine bakacaktır. Bir öbür alem isafha safha, sayfe sayfe düşünecek, bir de sayfe amaline bakacak, ona göre vaziyet almaya çalışacak, ona göre adımlarını atmaya çalışacaktır. Allah bizlere izan ve idrak ihsan eylesin. Haram ibn Milhan sinesinden yediği mızrakla sinesine mızrak saplanınca şakır şakır kanlar akarken gözlerini ufuklara doğru dikti ve dudaklarından şu sözler döküldü: rabbil Rabbini, Kabenin Rabbine yemin ederim ki şu dakikada kurtuldum diyordu kanını yüzüne sürerken sizin çok iyi bildiğiniz bir kahramanın sanlandırması suretiyle. Mevzuul müşahhası şıttırmayı düşünüyorum. Musab bin Umeyr. Her anan delikanlının ruh hayatında makez bırakacak, bir çizgi bırakacak Musab bin Umeyr. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın işin başladığı dönemde ifadesi içinde. Yani Medine-i Münevvere'de Musab'ı derilere sarılmış gördüğü anda Parmağını kaldırıp onu gösterirken ifadesi içinde şöyle ifade eden Musab radıyallahu anh, Rasulü Ekrem ona bakarken bütün gözlerde dolmuş ona bakıyordu. Mekke'den aziz yaşıyordu ama inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş, servetini, zamanını feda etmiş, yumuşak aile yuvasını, okşayıcı döşeyi, tatlı gıdaları feda etmiş. ...belki günlerce ağzına lokma girmez hale gelmiş. Ve bu vaziyette Medine-i Münevvere, Medine-i Tahire'ye hicret etmiş. Bir postun bir derinin içinde... ...her şeyini feda etmiş, huzuru risalet benaide dimdik duran... ...Mus'abı Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu görüyorsunuz değil mi diyor. Görüyoruz ya Resulallah dolu dolu gözlerle... ...hıçkırık dolu ifadelerle görüyoruz ya Allah. Mekke'de anne ve babasının nezdinde... ...bundan daha aziz bir delikanlı ben bilmiyordum. Herkes buna bakardı. Süsüyle püsüyle herkesin dikkatini çekebilecek mahiyetteydi. Allah ve Resulü için her şeyini feda etti. Allah ve Resulü için öylesine her şeyini feda etti ki... ...belki bu söz söylendikten kısa zaman sonra... Uhud'da Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselamın önünde bulunuyordu. Ona çok dikkat etmek lazım. O gün Efendimiz'e ait bir rubayı, bir libası giymişti sırtına. İbni Kami'ye Resul-ü yaraladıktan sonra Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Mus'ab-ı resul zannediyordu. Onun başına, koluna, kanadına kaldırıp indireceği kılıçları İslam'ın beyni ve bazısı olan Resul-i Ekrem'in başına kaldırdı, indirdim zanlıyla yapıyordu. Musab belki daha otuzuna gelmemişti. Henüz delikanlılık çağındaydı. Şekliyle, şemailiyle, siretiyle, suretiyle Resul-i Ekrem'e çok benziyordu. Rubayda sırtına geçirip mihferi başına koyunca, elleri kırılaz İbni Kami'e Musab'ın karşısına dikilmişti. Kaldırdığı sert bir kılıç darbesiyle Sağ kolunu bayrak tutan kolunu aşağıya indirince وَمَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِنْ diyordu. Bu sureye Ali İbrahim'de bir ayettir. Ama henüz bu ayet nazil olmamıştı. Bu ayet Mus'ab'ı tercih nazil oldu. Kıyamete kadar da ayet nazil olmadan Mus'ab'ın sözü halinde ifade edilen bu söz Kur'an'da tilavet edilecektir. Sağ kol aşağıya düşüyordu. Muhammed sadece Allah'ın resuludur, vefat edebilir. Ondan evvel de çok peygamberler yaşadı ve vefat ettiler diyordu. Bayrak yere düşmesin diye sol koluyla bağrına basıyordu onu. Bir kılıç darbesi sol kolunu da indirirken yine vema Muhammedun illahı resul takhalatmuz zabilü rusül diyordu. Nihayet kolu da kesilince kesik kollarıyla sıkıştırıyordu. Düşmesin bu diyordu yere. Bir kılıç darbesi boynunu indirince bayrağın üzerine yıkılıyordu. Yıkılıyor fakat kesik boynuyla yüzünü saklamaya çalışıyordu. Manzara işin ötesindedir. İbni İshak bunu adım adım takip etmişten bize naklederken aynen şöyle diyor. Resul-i Ekrem Şehada arasında aradı Musab'ı buldu. Gözlerinden şakır şakır yaşlar dökülüyordu. Dudağımdan da minel mü'minine rica'un sadaku ma ahadullah aleyh ayetin azil oluyordu. Allah kullarından, Allah'a karşı verdiği ahde sadık nice kimseler vardır ki verdikleri sözde erkekçe durmuş, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Bu ayet sanki müsabı anlatıyordu ama müsab yüzünü saklamıştı, kesik boynuyla yüzünü tozun toprağın altına sokuvermişti. Değerlendirici şöyle değerlendiriyor. Beni resul Ekrem diye şehit ettiler. Şayet yüzümü görürlerse olmadığımı anlarlar. Bu meydanda yine Resulullah'ı ararlar. Yüzümü görmesinler diye saklayayım diye. Yüzünü saklamıştı müsaab. Hayatının bir gayesi vardı. Hayatının gayesi o gayeyi kendisine talim eden Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam uğrunda feda etmekti feda edip, aziz olarak, aziz bir şehit olarak haş ve neş olmaktı. Neydi acaba onda bu duyguyu meydana getiren husus? Allah'a inanması, Allah'a imanın neşvesi içinde ahiret, saadeti, ebedi hayattı. Ebedi hayat meselesi bahis mevzu olmasa, bir insanın ölmesinin manası olmayacaktır. Bir insanın şehadetinin manası olmayacaktır. Kolunu kanadını vermenin manası olmayacaktır. Yüzünü saklamanın manası olmayacaktır. Boşu boşuna manasız bir kahramanlık olacaktır bu. Ama onun kolunu vermesi, kanadını ulvi bir dava uğrunda feda etmesi, yüzünü ulvi bir dava uğrunda saklaması, onu öyle bir imtiyaz kazandırır, öyle bir müstesna keyfiyet kazandırır ki bu meseleyi biz tartabilecek nizan ve terazi bilmiyoruz. Bunu ahirette Allah tartacak. Melekler seviyesinde ulvi keyfiyet ve duruma Allah mükafat ihsan edecektir. E <gülüyor> fe hasibtum enna ma Allah'a dönmeyeceğinizi zannediyorsunuz. Hepiniz döneceksiniz. Hepiniz döneceksiniz. İçinizden veya dışınızdan niceleri kim bilir? kaçaklar ve firariler gibi boyunlarında prangı ayaklarında zincir Allah'a öyle dönecekler. Herkes Allah'a dönecek. Ama nice şerefliler de Musab bin Umeyr gibi dönecek. Yüzünü niçin sakladı Musab? Resuluna zarar gelmesin diye ya Resulallah. Son dakikada dahi bu kadar civar merdane ölen insanlar onlar da Allah'a dönecekler. Bütün beşer saf saf olacak. Halaka halaka Ekrem'in etrafında bir vücut teşkil edecekler. İyiler de kötüler de teşkil edecekler. Eliyle ağabey Kevser içirdiği de olacak. Yine elinin tersiyle Kevser kuyusunun başından kovacakları da olacak. Cenab-ı Hak bizi ve bütün müminleri bu kötü encam ve akibetten muhafaza buyursun. Orada mahcup olma var, orada mesur olma da var. Orada memnun olma var, orada mahzun olma da var. Orada hattan iltifat buyurun. Fethuni fi ibadi ve cenneti. İltifatına masar olma da var. Orada kovulma ve dedim ben. ve mizan terazi vaz edilme tokatını yeme de var. İyi encam da var, kötü encam da var. Ama katiyen bilin ve bilelim ki hayatını o ulvi aleme göre tanzim edenler, İnşallah-u Teala gibi şerefli bir ölümle ölecek ve Allah'a kavuşacaklardır. Ahdlerini yerine getirenler, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmiş olmanın süruru ve neşresi içinde güvercinler gibi kanat çırpa çırpa Allah'a vasıl olacaklardır. Dünyada kirlenenler, eteklerini dünyanın tozuna toprağına boyayanlar, Hayatlarının gayesini idrak edemeyenler, macera olsun diye dünyada yaşayanlar, ulvi alemlere nazarlarını dikemeyenler, onlar da olacak. Resul-ü Ekrem'in ifadesiyle Kevser kuyusunun başında kendilerine Kevser takdim edeceğim an, kovacaklar, onları kovacaklar ve ben feryat edeceğim. Ya Rabbi, Eshabi, Eshabi diyeceğim. Allah bana diyecek ki bilmiyorsun. Bilmiyorsun senden sonra karıştırdıkları haltı, bilmiyorsun senden sonra nasıl irtidat ettiler, bilmiyorsun nasıl yolu terk ettiler, şehrahtan çıktılar, apık sapık yollara sattılar. Deyecek Allah Celle Celaluhu. <Gülüyor> Cenabı ı Vacibi Vücut ve Tekaddes Hazretleri matrutinden ve merdudinden eylemesin bizi makbulin ve mahbubin zümretine ilhak buyursun. Ela inna ahsana al ve wa abla an-nizam. Kalamullahil aziz azizil alim. Kama qala Allahu tebaraka ve teala fi'l-kalam. Wa idha qira'a'l-Qur'an fastami'u lahu wastami'u la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. من المؤمنين رجال صدقوا ما آهد الله عليه فمنهم من قضاء نحب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدلا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah امدن كاملينك ما امر اشهد ان لا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المؤتبى تاظماً لنبيه وتكرماً لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم على البيت اللهم صل على سبيدنا محمد وعلى آل سبيدنا محمد Kema salli'te alâ seyyidina İbrahim ve alâ alâ alâ seyyidina İbrahim fil âlemine rabbena ille tehamidin ve jüb. Ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alâ Muhammed. seyyidina Muhammedin. Kema barik alâ seyyidina İbrahim ve alâ alâ İbrahim fil âlemine rabbena ille tehamidin ve jüb. Varda Allahümme anî s-siddîk, abî beklîn, ve Umar ve Uthman ve Ali radiyallahu anh. وعن ستة الباكية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار منهم ونبرار وسلما كثيرا للا يوم الحشد والقرار وحشونا معهم بلك شكرا İbadallah, Allah'ın kulları اتقوا الله باطئ Allah'tan çok korkun sizi yaratan Rabbinize karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah'a ye'mru bil adli ve lehsani ve i'ta'idil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Sizi cennete götürecek doğru yol da emrediyor. Sahili selamete çıkaracak sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ve binlerce hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor, varlığını kalbinize duyuruyor ve sizi o neşveye doyuruyor ya ve yine en geniş manasıyla, yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor ve neha ani'l fahsaye ve'l münker <gülüyor> ve'l bagy ya'izukum la'allekum ahlaksızın her çeşidinden gizisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakkileri insanların anlayışının değil İslam'ın Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor böylece size vazu nasihat ediyor ta düşünesiniz Kendinize gelesiniz, bir süre eğri bürü yol içinde, yanlış davranışlar içinde tek doğru yol ve davranış olan İslam'ı bulasınız. emn eman içinde sahibi selamete çıkar, cennete dahil olasınız. Bir hususu daha arz edeyim, orada unuttuğum akşam sohbete ile öbür camide devam edeceğiz inşallah. akimiz salah, inna salate tenhaenil fahşâi vel munker. Ve La Dikrullahi Akber. Vallahu Yalim Ma Tesnun. Cezakallah Rabbi.